محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبي نبي خلق نبي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دع مذ دعم جئتمد عن بي وعدتني بسم صلو على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سلام محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سلام محمد. عود بالله سامي عالمي من الشيطان الرجيم رب عود بك من هم زاد الشيطان عود بك ربنا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم. Allah manfa'na bil Kur'an-ı Azim mübarek denafi velhamdülillahi rabbil alim estağfirullah l-hayyel qayyum hassantikum l-hayyel qayyum lâ mü'te ebedâ ve anî an nîvankum s-su'e blâ hevle velâ kuvvete illâ billâh l azim Bu mübarek 10 gecelerde Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi Tek geceleri, 21, 23, 25, 27. geceler, bunlar Kadir Gecesi'nin tekitle arandığı ve bunları tecavüz etmediği, yani bu 10 geceyi geçmediği mübarek bir zaman dilimidir. Rabbim Tebâreke ve Teâlâ Kadir Gecesi'ni gizlemiştir, ona rağbet edelim ona ulaşmak için gayret edelim ve onu ihya edelim, onu bulalım derken çok geceleri ibadetle geçirelim diye Rabbim gizledi bu işi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve e baştan bildirdi. Ee, sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam gecesini bildireceğim diye çıkarken iki kişi kavga etti. Sonra o kavgayı ayırmaya gitti sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu kavga gürültü çıkarken mescitte onları ayırayım derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de üzüldü yani. Fakat buyurdu ki Ben karaşülühberakum anlayla til Kadir'i çıktım size Kadir gecesini tam söyleyecektim yani şu gecedir diye kesin söylemeye çıktım. Velakin şurada kavga oldu. Ben onları sulha gittim. İki kişi birbirine girdi. Onun için Rufiat <gülüyor> Kadir Gecesi'nin bilgisi kesin kararı kaldırıldı. Ben onun için şimdi size kesin bir şey söylemiyorum. Kaldırıldı buyuruyor. Yani Kadir Gecesi kaldırılmadı. Kesin bilgi kaldırıldı. Onun için Teharravha fil aşrile vahir Fi evtari Ramazan'ın son oranında teklerde arayın. Şimdi arayın bulursunuz. Biz de arayanlardanız, arayanlar bulacaktır inşallah. Mutlaka ama bu gecelerde, mutlaka bu gecelerde artık son geceye kadar bile ümit var. Ama bir hadis-i şerifte, son gece Ramazan şerifin başından sonuna kadar kaç milyon azat oldu? Her iftarda bir milyon azat oluyor cehennemden. Onlar cuma olduğu zaman saat başı bir milyon azat oluyor. İşte o topluyorsun, o hesaplarını evvelki senelerde hep yaptık. Bu hesap 29 veya 30'a göre bir, biraz fark eder. Geri kalan aynıdır. 4 Cuma'da işte onu hesabıdır. 24 milyondan 4 tane 24 milyon var. Ondan sonra geri da 29 iftarsa bu sene, 29 milyonda öyle var. 4 tane 24'ü toplacaksın. Bazı sene Ramazan'da 5 Cuma olduğu da var. Girdiği Ramazan Cuma ile giriyor. 5 yede rastladım ama bu sene itibariyle konuşuyorum. 4 tane 24 var. Bir de bir tane 29, 29 milyon var. Bu 29 milyon yanına dört tane 24 tane ediyor. 96 ediyor herhalde. he 96 milyon ediyor ee, efendim. Oraya da 20 daha koyarsan 96 işte 106, 116 öyle mi? Ee, 106 ediyor. Ondan sonra efendim e, 90 öyle koyacaksın. 125. Bu sene düz gelmiş hesap. Bazı küsurat oluyor. 125 milyon ramazan Şerif'te Cehennem'i hak etmiş, beraat alacak adam var bu sene. Bu hadis-i şerifler şaşmaz. Bunu Beyhekır'ı vaat ediyor şu Abul İman'da vesaire. Birçok kaynakta ben bunları gördüm. ''Küllûm istevce bunnâf'' Hepsi Cehennem'i hak etmiş diyor. Bu 125 milyonun hepsi Cehennem'i hak etmiş. Ne demek Cehennem'i hak etmiş? Ya o Cuma'nın bir saati hürmetine af oluyor, 24 saat zarfındaki her bir saat başındakinin birine rastlıyor ya bir iftarda af oluyor. Bu 125 milyon, 2 milyara yakın, e, tabii Müslüman olmayan af olmaz. Müslüman olmayan, efendim sevap kazanamaz. Mustafa Karataş bir şey daha yumurtladı biliyorsunuz. Ya, hiç haberiniz yok. Püüü. Kadının biri telefon etti. İsterseniz sinirimi bozmayın, siteye koyarım yani, sesi var yani. Kadın dedi ki, ben dedi Hristiyan'ım dedi. E dedi, dışarıdan mı geldin, içeriden mi geldin? Neyse kadına hesap sor, şey, sen kimlik bilgisi soruyor GBT gibi. Ondan sonra da neyse ne yani, ben burada çalışıyorum dedi yani. Ben dedi Hristiyan'ım dedi. Ama dedi, oruç tutuyorum dedi ben Ramazan'da dedi. Ee, ne kadardır tutuyorsun dedi, iki senedir tutuyorum dedi. Ha iki sene tutuyorsun dedi. Aa dedi sen ne kadar saygılı bir insansın. Müslümanların Ramazan'a saygı duyorsun falan. Hadi orası bir kılıfına uyabilir. Peşinden demesin mi ki çok sevap alıyorsun dedi. Ya bunlara diploma verenleri bir göreyim ya. Ya bu adama profesörlük veren, doçentlik de yetmemiş. Profesörlük veren adam mı bunu... O da hayret Karaman vermiştir herhalde yani. Bunlar şimdi ayrancı, şıracı, bozacı falan oluyorlar herhalde. Ya bu adam diyor ki, kadına Müslüman ol, kızım, işte neyse gençse kızım dersin, kardeşim, bacım dersin, ondan sonra bak, şimdi açsızsız duruyorsun boşuna. Boşuna açsızsız duruyorsun, yazık. Müslüman ol, bak madem dinimize saygın var, sevgın var. Ha şunu diyebilir, dersin ki senin Müslümanların Ramazan'ına saygından dolayı Allah sana iman nasip etsin. Amin. Hidayet nasip etsin. Amin. Ben umuyorum ki sen ölmeden mutlaka İslam'a dönersin. Çünkü bu saygın sana imanı getirir. Bu laflarda bir sıkıntı var mı? Bak bak müftülüğe lüzum yok. Ha burada herkes. Bizim cemaat Allah'ın izniyle öyle profesör olma lüzum yok yanlış fetva vermek için. Doğru fetva bizim cemaat veriyor zaten. Ama sevap kazanırsın dediğin zaman ne oldu? Hem doğru yolda olması gerekir hem en azından ayak üstü söyleyeceğim üç tane ayeti reddediyor. Kur'an'daki üç ayetle çatıştı. Ne bu resadıb le ve ila ma min amelin fe cealnaha ba'en mensura. Bu ayet gelmedi. Furkan suresine. <Sessizlik> Müslüman olmayanların Müslüman olmayan ne demek? Yahudi de olsa Müslüman değil, Hristiyan da olsa Müslüman değil, ehli Kitap da olsa Müslüman değil, Nasara Müslüman değil, öyle mi? Çünkü Hristiyanlar ne diyorlar? İlah üçtür, baba, oğul, kutsal ruh diyorlar. allah Teala' Teala'da ne buyuruyor? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهِ Allah üç, üçün üçüncüsüdür, baba, oğul, kutsal ruh. Hristiyanlık bu değil mi? Bunu diyenler muhakkak kafir oldu diyor. Bunu Allah söylüyor mu kafir oldu diye? Söylüyor. Geldik öbür halte. Biz kafirlerin yaptıkları sadaka, zekat, hayır, hasanat, namaz, oruç, hepten hak getire, fakire yardım etse bile sevabı var mı? Yok. Biz onların amellerini diyor fırtınaya tutulmuş toza çevirdik diyor. Sen şimdi toz zaten... Şurada dururken bir kum tanesini şıt yapsan hepsi bir tarafa gidiyor. Ha şuradaki e, bir, bir pervaneye, şuraya bir şey koysan tozu, ha buradan hepsini savurur. Şu pervane oradan buraya savurur. Fırtına vurduğu zaman kumdan ne kalır? Eser kalmaz buyuruyor. Eser kalmaz. Şimdi bitti. O sonra öbür ad gelirse ne buyuruyor? Ve lezîne Bu da Nur Suresi diye hatırlıyorum. Adleri Arapçalan okuyorum sana işte. Vellediine keferu a'malu um kesra bi bi'ati yahsabu zama'an Hatta idha ja'a wa lam yajidu shay'an, fawajada Allah 'indahu Kafir diyor. Hristiyanlar kafir mi değil mi? He? Ayet okudum kafir olduğuna diyor. Allah'ın oğlu var, üç, üç tanedir diyen diyor kafir diyor. Ayet söylüyor. Peki Boğat-ı Kerime'de de buyuruyor ki kâfirlerin amelleri diyor çöldeki seraba benzer diyor. Susuz onu su zanneder diyor. Benim de başıma geldi böyle çok Konya, Monya oralarda çok olur. Düz yollar, çok sıcak olduğu zaman ya şu göle bir girelim ya bir serinleyelim dersin. yer ararsın yani. Gidersin gidersin ne göl var ne gölöt var. Yani onlar diyor bir hayır yapıyorum zannederler ama ne zaman ki benim huzuruma gelirler Nasıl ki o şarabı su zanneden, serabu yura akeş şarap demiş. Git, git, git, git, git. Ulan Konya'ya Mevlana'nın türbesine geldik, bu göl nerede ya? E yok ki, yok öyle bir göl. Ama devamlı su geliyor, acayip, çok da net görünenler var ha, böyle hayal gibi de değil. Tamamen su görüküyor. Ama diyor, ne zaman yanına gelsen boş çıkıyorsa... Kafirler ne iyilik yaparsa yapsınlar benim huzuruma geldikleri zaman ben onlara hesaplarını tas tamam keseceğim faturalarını diyor. Ne demek? Amellerini boş bulacaklar. Su zanneden şarabı çölde su buldu mu? Bulamadı. Başka bir rahat i ne buyuruyor? Meselülledine keferu a'malu karamadin şiddet bir <gülüyor> rihu fi yumin hasif. La yakdiruna mimma kesebu ala şey. ذَٰلِكَ وَالْضَلَالُ الْبَعِيدِ O da, yani baksınlar Suresi, İbrahim Suresi gibi hatırımda. Haatleri kafirleri, amellerinin iyi amelleri, kötüyü konuşmuyoruz zaten. Kötü zaten. Müslüman da yapsa kötü. Onu konuşmuyoruz. İyi amellerinden sevap alırlar mı diyor. Onların amellerinin durumuna bir misal vereyim diyor. Bir kül diyor. Kül. Kül zaten biliyorsun. Kendi kendine zaten böyle gidiyor. Üfleme lüzumu yok. Yapsan kocaman kaldaki küller hepsi gidiyor. Bir de diyor, o kül ki diyor, bir kasırga çıkmış diyor fırtınanın, kasırga da tavanları uçuruyor, evleri uçuruyor, minareleri deviriyor. Orada kül tutunabilir mi diyor. Şiddetli kasırgalı bir günde diyor, külü verdin diyor, külü çıkarttın dışarı diyor. Kafirler de yaptıkları iyi amellerden hiçbir sevaba muktedir olamazlar. İşte diyor bu çok uzak bir sapıklıktır. Yani ne demek istiyor? Yahu iman etse ebedi cenneti kazanacak. O kadar hayır yapmış, oruç tutmuş, aç kalmış, para vermiş, yetimlere, dullara bakmış, bir Hristiyan milyar dolarlık zengin olup dünyadaki bütün fukarayı muhtaçlıktan kurtaracak parayı verse şu anda vallahi cennet yüzü göremez. Vallahi cennet yüzü göremez. Cennet Allah'ınsa hüküm budur. Babanın çiftliği ise istediğine sebep dağıtabilirsin. Böyle bir şey yok ya. Bunlar diyalogculuk fikri. Biliyorsunuz FETÖ'den gelen diyalogculuk ömrüm bunlara reddiye yapmakla geçti. Ama bunların uzantıları ve bunlar da onlar öyle bir diniyeti, ilahiyatı her yeri sarmıştılar ki hala da işte sırrını saklıyorlar. Çoğu da gizli. Uzantılarının lafları aynen aa sevap kazandın diyor. Bak bu sevap kazandığını bir Müslüman kafire sen iman etmeden sevap kazanamazsın. Hanım kardeşim hazır bu kadar bizim dinimizi yaşıyorsun madem. Bir iman kalmış. İman et ebedi ahiretini kazan ya. Emri bil muaruf yapacağın halde sen de sevap kazanıyorsun diyerekten onu meşru gösterip yolunu dinini müsbet göstermek yani bu insanları dinleyenler, bunların soruları, tabii bu bana ulaşanlar, ben bunları dinlemiyorum ki bana birisi getiriyor, bak diyor ne demiş diyor, ben oradan duyuyorum, benim vaktim yok ki bunları dinlemiyorum. Ya Rabbel Alemin, bu şekilde dinimizi tahrif eden hocaların şerrinden bu milleti muhafaza eyle, bu ümmeti halâse eyle. Kurtar ya Rabbi, bunların rengini, yüzünü çıkar ya Rabbi. Bu millet anlasın bunlar Kur'an'a muhalif konuştuklarını, ayetlerine ters düştüklerini, Habibine zıt düştüklerini bu Müslümanlara anlat ya Rabbel alem. Salli ala aleyhi ve sellem. Milleti zehirliyorlar ya, zehirliyorlar ya. Bir de yarın ahirette, şimdi o kadına iman et deseydi, belki de o kadın bir fırsatını bulmuş, orada bir, bir kere bir hocaya bir şey sormuş. Belki o kadın da İmana gelecek, belki iddiata erecek, yarın ahirette, demeyecek mi, onun kırtlağına sarılmayacak mı? Sen ne biçim adamsın ki? Sen de iyi yapıyorsun, sevap alıyorsun dedin, benim de içim rahat etti, ben de mutlu oldum. Ama sen beni mutlu etti, ben şimdi burada cehenneme gidiyorum, nerede o hoca ya, o hocayı bir dalacağım ona diye, demeyecek mi? Bütün hadis-i şerifler, insanların bu hocaları, fetvayı yanlış veren, İnsanları şirkete teşvik eden hocaları arayacak mahşerde. Ya aleyte lena kerrate fene teberra kema teberra minna. Onlar onlardan kaçacak, onlar onlardan. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Onun için Allah'ım ehli sünnet dışında kalan bu hocalardan bir sohbet dinlemekten bütün cemaatimizi, zürriyetimizi de muhafaza eylesin. Amin. Yani her dakika büyük bir Olayla karşı karşıyayız. Ne çanaklar kırılıyor, ne sütler dökülüyor. O Ramazan programlarında, o suallerde, cevaplarda ne şirkler işleniyor, ne mütevatir hadisler inkar ediliyor, ne fetvalar, müştehitlerin görüşleri reddediliyor. Bilemezsiniz yani. Böyle bir zarar olmaz yani. Böyle bir zarar olmaz. Millet, ya Rabbi, güya televizyonlar çıktı, bilmem ne, hocalar çıktı, millet de zannetti ki, Efendim biz bunlardan, e dinimiz anlatılıyor artık, eskiden yoktu böyle bir şeyler, şimdi her türlü imkanat var ve lakin ifsadat var. Çok büyük fesat çıktı, çok büyük fesat çıktı. Kurban oldum sana şu mübarek gece hürmetine. Allah'ım hakka hak göster bu millete ittiba nasip eyle, batılı batıl gösterip istinab etmelerimizi nasip eyle. Ya Rabbi sen yöneticilerimize şuur ihsan eyle, onları hayırla ıslah eyle, irşad eyle, bu el sünnet dışı akımları durdurmalarını nasip eyle. Amin Allah'ım sallallahu Şimdi kazanacağız, kazanmalıyız. Mutlaka ahireti kazanacağız. Ama başta iman. iman olduktan sonra bir Kadir gecesi beni İsrail'den bir adamın 83 sene dört ay sıralı ibadeti makbul ibadetten fevkal bir Kadir gecesiyle. A 10 gecelerde onu arıyoruz. E, bu tamam. Amelde müsamaha var. İtikatta müsamaha yok onun için evvela itikadı tahsiye edeceğiz. Ehli sünnet inancını muhafaza edeceğiz. Ondan sonra da bunu ölene kadar korumanın peşine düşeceğiz. Ölene kadar koruyabilmek için bazı şeylere özellikle dikkat edeceğiz. Birçok günah var. Bu günahlardan sakınmamız icap eder. Ama bazı günahlar var ki bunlar adamın imansız ölmesine sebebiyet verir. Hazır imanımız var ama bunu nereye kadar götürebiliriz? Nasıl koruyabiliriz bu imanımızı? Mesele bu şimdi. Yoksa tehlike büyük. Bak i̇mam Azam, Ebu Hanife, radıyallahu anh Efendimiz, ne buyuruyor? وَاَكْسَرُ مَا iman الْا۪يمَانِ vakti ne zaman? Müslümanların imanları ne zaman soylu balınır diyor. Müslüman yaşayıp, doğup zaten herkes İslam fıtratı üzere doğruluyor. كُلُّ مَوْلُودٍ اُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ Müslüman olup da, efendim Müslüman yaşayıp da, bak yaşayıp da, Namazlı, abdestli oruçlu, kaç namazan geçirmiş, zekat vermiş adam, ömreye gitmiş, açça gitmiş, kaç kere belki de. Fakat son nefesinde imanı alınanlar var mıdır? Vardır. Kafir ölen var mıdır? Vardır. Hatta çoktur. Hatta çoktur. İşte Evliyaullah'tan bizzat Ruhul Beyan tefsirinde bunu yazdığı zaman, 400 sene, 300 sene evvel yazdığı zaman, daha 800 sene, 1000 sene evvelki imamlardan bahsediyor. O dönemde bu iş başına gelmişler. Yani. Evliya Allah'tan birisine tevbe etmeye gelmiş. İşte uzun kısa, şimdi o kadar vaktimiz yok, onu çok yer anlatmışım. baş, yani kefen soyan, kefen soyan bir adam tevbe ettim de, işte ben nasıl bu haklardan halas olurum, insanların kefenini soymuş, satmış. Yani bu da bir meslek eskiden. Şimdi, yani ben diyor, ne yapacağım, ne edeceğim diyor. İşte yüzüne de peçe takmış hatta insanlar görmesin tanmaz falan uzun ben birkaç kere bunu anlattım. Zaten bir tane cenazeyi soyayım derken tokatı yemiş namuslu bir hanımdan salihat evliya Allah'tan bir kadının soymak kalkmış bir gün bir gece yemiş tokatı zaten beş parmak geçmiş buraya. Onun için milletle ne bu beş parmak diye çıkmıyor da izi falan peçeyle dolaşıyor falan. Sonra gelmiş sohbete yani. O alime danışıyor. O alim şey imam danışıyor. O ona danışıyor. Yani birçok alim mektuplaşarak bu konunun çözümünü araştırıyorlar. Ama mesele şu. Mesele o ulemadan bir zat bu zata diyor ki sen madem böyle bir adamla karşılaştın, bu böyle bir şey biz bu fırsatı bugüne kadar rastlamadık, böyle bir adam tanımadık. Senin buna hemen sorman gereken. Nedir o? Bu kadar kefen soydun, Müslüman mezarlığı açtın. Hepsi Müslüman mezarlığı. Bunlardan Bunların hallerini nasıl buldun? Bunları kıbleye yüzü dönük gömüyor bütün Müslümanlar. Kıbleye dönük yüzünü getiriyorlar. Lahit kazıyorlar hatta böyle, böyle yatırmıyoruz ölü ölülerimizi. Değil mi? Mutlaka mezarlıkta defnederken dikkat edin. Bu şimdiki mezarcılar, şunlar bunlar, hocalar buna dikkat etmiyor. Ölüyü böyle yatırıp sakın bırakmayın. Ne yapacaksınız? Sağ tarafına çukur kazacaksınız. Sağ tarafını o çukura doğru indireceksiniz. Sol tarafı, sol omuzu Biraz yukarı altını toprakla besleyeceksiniz. O toprakla besleyeceksiniz ki sağa dönsün. Yüzü kıbleye dönmesi lazım. Şimdi o şey dikkat edilmiyor yani hemen hemen. Ona dikkat edelim. Tabii ölülerimize Allah cümlesine cümlemize iman selameti nasip edelim. Amin. O vaziyette bunların diyor yüzünü diyor kıbleye dönük yatırıyor Müslümanlar diyor. Ona sor bakalım diyor. Tövbe etmiş adam zaten ağlamaktan bağlamaktan canı çıkıyor sohbetlerde falan cezbeye geliyor falan. Bütün millet şey oldu yani adamın şu. Çünkü çok kabir atmış, şey etmiş tabii sonra tövbe etmiş ama o hissiyat tabii ondan çıkamamış. Onu aşamıyor tabii can Yaptığı günahların şeyi de onu yakasına yapışıyor. Ahirette ne yapacağım diye. Ondan sonra tövbe kapısı açık tabii artık O kişilerin adına sadaka vermesi lazım fetvaçlarına. Siz de kefen soyculuk yapıp çözümünü üretmeyelim şimdi de. Yani mesleğiniz bitti diye aç kaldınız diye. Böyle şeyler yapmayın ama sen şimdi dersin ki hoca bu adam... Kurtarı tarafı yani kurtarı tarafı ne yapacaksın şimdi? Kurtarı tarafı bu işte o kefenin parasını hesap edecek, o paraların tümünü o kefen sahibinin niyetini fakire sadaka verecek de bu yani ahirette kırıtları sıkmasın diye Allah'ın hakkını Allah affederse tevbeye bağ Allah bilir işini tevbeder şefaat gelir bilmiyorum ama. Kul hakkından sıyrılmanın yani şu anda görür, düşünebildiğim tek çaresi o kefenin parasını bir fakire verip bunu ölüye bağışlamazsa başka yapacak bir yok. Şimdi ona sor diyor. O da ona sorunca ne cevap veriyor? Diyor ki yahu diyor bu kadar diyor çok cenaze yani şey, mezar açtım diyor. Kefen soydum diyor. Zaten kefen soymaz mı yok, mesela açsan da görülür. Yani kefenden evvel de görülüyor. adam ne tarafa dönük oldu? Ekseriyetinin sırtlarını kıbleye dönük gördüm diyor. Ekseriyetinin sırtlarını kıbleye dönük gördüm diyor. Bu zat İnne Alillâhu ve okuyor. Ondan sonra mektuplar o zata bildiriyor. Ruhul Beyan Hazretleri, Bursa, İsmail Hakkı Bursa Hazretleri, hiç hurafe yazmaz zaten Efendi Hazretleri. Ruhul da varsa haktır buyururdu. Tabii Evliya olan reislerinden yani. Bütün dünya tefsirlerini okumuş, hepsini toplamış oraya. Biz daha o kitaplara bulamıyoruz. Ruhul Biyan'ın kaynak verdiği kitaplar, bütün dünyada matbaalar, şunlar yıkılıyor ortalık, Ruhul Biyan'ın verdiği kaynakları bulamıyoruz bile. O kadar kaynaklara ulaşmış mübarek zatlar. Tabii Osmanlı döneminin kültürü neredesin? Efendim, bu, o zata mektup yazıyor, o zat da mektubu alınca o da çok fena oluyor. İnna lillâhu inna liyum. Sonra o da o zata cevap yazıyor. Diyor ki bu kısırtı kıbleye dönük vaziyette buldukları imansız ölmüşler. İmanlarını kurtaramamışlar. Bak günahkar değil. Bir insan ne kadar günah olsa melekler gelip sırtını çevirmezse kıbleye doğru. Ama bir adam imansız öldüyse ama bizim millet hacı biliyor, hoca biliyor, müezzin biliyor, bilmem ne biliyor. Adamı ne yapsın götürür? Müslüman mezarlığına gömüyor. Öyle de Ermeni mezarlığına gömülen var ki Müslümanlar, Müslüman adam. imanı gizlemiş, şudur budur vesaire. Böyle gavur mezarlığından Müslüman çıkacak var. Müslüman mezarlığından Yavur çıkacak var. Bunlar inkar edilemez. Bunlar inkar edilemez. Dolayısıyla bunlar diyor kafir ölünce Millet ne bilsin? Müslüman diye muamele yaptı. Fakat Allahu Teala meleklerini gönderiyor. Melekler onları tersine çeviriyor diyor. E şimdi, diyebileyim 600-700-800 bin senelik işler. O zamandaki yani Müslümanlık, bu kadar Müslümanlar bozulmamıştı. Bu kadar bozukluk yoktu yani. O zamandaki bir Müslüman mesela ulema evliya dolu. O zamanda insanlar... Yani açtıklarına nispetle konuşuyor yani. Tabi adam bütün dünyanın mezarını açmamış. Ama açtıklarına nispetle konuşuyor, ekserisini diyor. Yani açtığının ekserisini söylüyor. Demiyoruz ki bütün müslümanların ekserisi demiyoruz. Açtığının ekserisi. Ama bu bir oran belirtiyor bize. Çok tehlikeli bir oran ya. Yani. Çok tehlikeli. Bir de 800 sene, 1000 sene sonra şu geldiğimiz zamanda hacısı hocası, diyanetçisi, ayeti hadisi inkar ettiği bir zamanda bu zamanda bu olur mu diye dini değiştirmeye kalktığı bir zamanda bu milletin cemaatı ne olacak? Bunların cemaatı ne olacak? Bunların kanallarını izleyenler ne olacak? Bunlara fetva soranlar ne olacak? Bu nasıl imanını kurtaracak ya? Nasıl kurtaracak ya? Ama kardeşim, sen de hıyar alarken seçiyorsun, karpuz alırken seçiyorsun. Niye hoca dinlerken seçmiyorsun kardeşim? Senin dinin, imanın bu kadar bedavam ya. İnternetten ilaç alıyorsun bak. Yutuyorsun hapı ondan sonra ölüyorsun gidiyorsun. Şimdi herkes uyandı. Hiç internetten hapı alıyor musun? Hemen doktora soruyorsun. Hazıkını buluyorsun, mahin Bir doktor bir şey dese inanmıyorsun. Ciddi bir mesele, önemli bir hap, yan tesiri var. Ne yapıyorsun? Kıyas yapıyorsun. Bu vitamin değil ki gecen, C vitamini iki bine kadar, üç bine kadar iç kardeşim. Ya o zaman e sen bu benim dinim, bu benim imanım. Ben ebedi ahirette bulunan hesaba çekileceğim. Ben yanlış bir şey inanırsa merak olurum. Niye düşünmüyorsun be kardeşim sen? Bak, ne buraya bu Ebu Hanife radıyallahu anh? Ekseri, onun için Kadir Gecesi'ne rastladığımızda en büyük duamız, ne olsun? Ya Rabbi ehli sünnet itikadı üzere sünnet ve cemaat inancıyla ölmeyi nasip eyle. Amin. Bir defa bu duayı ilk başta yapalım. Çünkü bu yoksa kaç Kadir gecesi daha ibadet yapsan gitti. Ne buyuruyor? İyiliklerini toza çeviririm diyor. Dağıtırım gitti diyor. İmanla gelirse diyor. Leineşrak teleahbata nəamelük diyor. Habibim sana da senden önce geçen bütün embiyaya davah yolumuştur? Öle kaduhiye ilayke illeldin emkablike. Leineşrak teleahbə zannəamelükə öle tekunen nəmin elqasirin. Şirk koşarsan bütün amellerin sevapların silinecek, dünyanın ahiretini kaybedenlerden olacaksın diyor. Efendimiz sallallahu buyuruyor da peygamberler masum ama bize duyurmak için buyuruyor. Şimdi, şirk nedir? Kur'an'daki bir ayete ters konuştuğun zaman şirktir. Allah böyle buyuruyor, sen diyorsun öyle değil böyle. E şirktir. Şirk koşmak için putun önüne geçip secde etmek lazım değildir. Tabii bir puta secde edersen o da şirktir. O görünen şirktir. Ama o kabak gibi şirktir. Şu anda şirk öyle yapılmıyor ki. Şu anda şirk kol geziyor, kıtaları açtı. Ama o şirk, ne şirkidir? Şeriatın hükümlerini zaruriyatı diniye inanma şirkidir. İnkar etme şirkidir. Çünkü وَمَنْيَكْ فُرْبُ الْاِيمَانِ İmana küfür ediyor. İnanmaya şirk koşuyor. Yani imanı inkar inanması İnanması gerekeni inkar ediyor. Fakat hapitağım ölüyor. Sevapları silindi diyor Kur'an. Çünkü senin buna inanman zaruri mi değil mi? Zaruri. Neden? Ayet. Ayet olan bir şey de sen orada kaynak sorabilir misin daha? Kaynak soramazsın. Hangi hadis kaynağında soramazsın ki? Kur'an-ı Kerim zaten. Bak kaç tane ayet okudum. Hristiyanların kafir olduğunu okudum. Üç tane de amellerinin batıl olduğunu okudum. Sen sevap alırsın dediğin anda Allah buyuruyor ki heba ettim. E şimdi bir insan nasıl böyle konuşurken dikkat etmiyor ya? Ondan sonra ölürken Mevla adamın imanına musallat ediyor iblisi. İblis niye musallat oluyor? Ama iblis niye musallat oluyor? Sen yaşarken kaşınıyorsun da ondan kardeşim. Yaşarken kaşınıyorsun. Vida ehliyle oturuyorsun, kalkıyorsun. Ehli sünnet dışı akımlarla görüşüyorsun. Onlara hoşgörü besliyorsun. Bunun olmaz. Nasıl at edilir? Emri bin kapısı açık, tevbe kapısı açık. Bunlar atamam. Ama sen nasıl allah Teala adamı hoştu dediğim diye Allah'ın Buyurduğunun tersine ona bir yorum yapıyorsun. Niye? Memnun olsun benden. Mutlu olsun. Aa, ne aydın beyefendi, ne aydın hoca. Müslüman ol bile demedi. Ne kadar aydın bak. İşte biz böyle hocalara çok ihtiyacımız var diyorlar şimdi. Değil mi? İmamoğlu zihniyeti, laik kesim. He? Tam CHP'ye göre bir durum yani. E şimdi adamlar zaten namazlar, bilmem ne. Aa, Hristiyan da oruç tutuyormuş bilmem ne. Bu zaten oruç da tutmuyor bizimkiler zaten de. Bizimle de O da Hristiyan durmuyor. Aa o da sevap alacak falan. E tamam Müslüman olmanı gerek var. Herkes cennete. Kol kola gireceğiz. Ondan sonra hoşgörüyle beraber falan. Sen ne konuşuyorsun ya? Allah'ın dini hakkında ne kızı konuşuyorsun ya? Onun için biz imanımıza mukayyet olalım. Biz şimdi Müslümanız diyoruz ama bir Tehlike. Bak şimdi bugün... Avusturya'dan, Viyana'da, Avrupa'dan bayağı gidiyor. bir otobüs arkadaşlar, benim eski cemaatler falan seni ziyarete gidiyorlarmış, bana uğradılar. Hamza Hoca, Allah selam eder, çok iyi hizmet ediyor Avrupa'da. Allah'ın hizmetlerini mübarek eylesin, nazarlardan muhafaza eylesin, çok insan. Orada işte bir, bir yavrumuz, annesi bizim eski cemaat falan, işte Allah rahmet eylesin, kabrin olsun, melek teyze yani, çok mübarek, salih bir kadındı. Yani kanser her yerini sanmış, doktorlar hiç yaşamaz dedi. O dualara, zikirlere devam ederekten itikat dedi. On sene yaşadı benden de iyi yani. Benden sağlam yaşadı. On sene. Herkesi imini mi yiyecek diye bekliyor. Ama çok takvaydı yani. Annesi. Dedi ki ben onun oğluyum. Ben tabii tam çok senedi görmemişim. Onlar çocuktular. Benim abufeye gidiyorum. Yirmi seneleri geçmiş. Aa maşallah yavrum dedim. Sakalım dedim işte. Dedim. Baban ne yapıyor dedim. işte şimdi kardeşlerim. Ya işte kardeşlerim açıldı dedi. O çıktı. Allah Allah'a sefer duaden Ya Rabbel Alemin. Ya bir kadının sağlığında, efendim ne yapıyor? İnsanları yola getiriyor, başında duruyor. Ama bir insanın vefatıyla beraber arkadan işte herkes bir yana savruluyor. Felanca ne yapıyor, pişmanca ne böyle? demesin ki ya o şey işte felanca dedi, hepten dedi, aşağı namuza bile dedi, hakaret ediyor dedi. Oo. Aman ya Rabbel Alemi. Vezva cumatum eşleri anneleridir ümmetinin diyor. Kur'an'da sana anne olarak beyan etmiş. Sen anan ana hakaret ediyorsun. Edemek artık Şii'm olmuş. Tabi yapmaz. yapmaz. Aşağınamıza gıcıklık Şia da olur tabii. Onlar herkesin bir mezhebi var. Onu anlıyoruz. Onun yaptığı hareketten anlıyoruz tabii. E şimdi e kardeşim aşağı anamıza hakaret eden adam imanlı ölebilir mi? Sahabeyi sevmeyen ben Muaviye'yi sevmem diyen Haşa radıyallahu Teala. Yezid'i sevme. Laf aramızda söversen de idare eder yani. Yezid'i sevme. Ama Muaviye dediğin zaman radıyallahu Teala te Kur'an radıyallahu anh demiş onlara. Kur'an demiş. Kur'an'ın radıyallahu anh dediği Allah'ın razı olduğunu bildirdiği ve kullu vaad ettiği cenneti vaad ettiği zat için ben onu sevmem, şudur budur. Mektep arkadaşından mı bahsediyorsun? Kuzeninden mi bahsediyorsun? Vahiy katibinden bahsediyorsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınbiraderinden bahsediyorsun. Ümmü Habibi annemizin kardeşinden bahsediyorsun. Ve müminlerin dayısından bahsediyorsun. Annemizin erkek kardeşi, müminlerin dayısından bahsediyorsun. Ben öyle dayı kabul etmiyorum. Seni kim kabul ediyor be? Melekler seni bir çevirsin tersine de sen gör i çevirsin seni. Şöyle bir Hamza tava gibi. Ya nereden geldi bu İblis başıma imanımı sökmeye almaya? Sen sahabeyle ne uğraşıyorsun kardeş? Sahabeyle ne uğraşıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında konuşmayın. Onları sevin. Fe Onları seven beni sevdiği için sevmiştir. Onlara kızan ve men hadisi. Ya ben sevmem diyen Alenen diyor ki Rasulullah sevmem demiş oluyorsun. Diyor onlara kızan bana kızdığı için kızıyor diyor ya. Bu kadar çirmizi hadisi var. Hala sevmem. O Yeni Şafak'ta yazan var ya bir tane. Hala sevmem diyor. E sen Allah Teala Habibi'nin en yakınlarını sevmem diyenin sever mi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni sevmemiş olur buyuranı sever mi ya? Onun için şimdi öyle bir şey deyiz ki dingil üzere duruyoruz ki yani imanımızın son nefeste alınma tehlikesi çok arttı. Neden? Şu hayatımızdaki bu konuşmalar, dinlemeler, bunlara mubah görmeler, normal görmeler, bunlara alıştık artık yani. Adamlar o adamımız koca İstanbul'da tarikat, cemaat, ehli sünnet adamlar, ta mübarek Nakşi silsilesinin adamları getiriyor o adamı Berat gecesi bütün gençlere alın size hocaların hocası vaaz etsin. diye getiriyor. Böyle bir cemaat, böyle bir tarikat, böyle bir tasavvuf, böyle bir sünnet, böyle eli sünnet, Resulullah'ı sevmek olur mu ya? Ya nasıl olur ben sevmiyorum diyen adamı evine, ocağına sokulur mu ya? Benim tüylerim dikendik, bunlar nasıl hoca diyorlar, bunlara sarılıyorlar ya? Ya hassasiyet diye bir şey kalmamış. Ya Rabbi sen bu millet eski şuuruna yadeyle Ya Rabbi! Sami Efendi Hazretleri'nin, Mehmet Efendi Hazretleri'nin, Ali Adder Efendi Hazretleri'nin, Mahmud Efendi Hazretleri'nin, Menzil Şeyhleri'nin, Abdülhakim Efendi Hazretleri'nin, Raşid Arun Hazretleri'nin, Abdülhakim Efendi Hazretleri. bunların şuurlarını bu millete işle Ya Rabbel alemi. Çünkü Ehl-i Sünnet bunlar. Ama bakıyorsun, alttan ağrı, boza boza gidiyorlar, boza boza gidiyorlar, dağıta dağıta gidiyorlar. Şu cemaat, bu cemaat. ya diyorum, cemaat kalmamış. Ne kalmış, bunların şeyhleri hayatta olsa, Şeyh Efendi'ye desek ki Hazreti Muaviye'yi sevmem diyen adamı sohbet ettiriyorlar burada. Vallahi billahi o şeyhler bunlardan selamı keser. Ben o şeyhleri tanıyanlarla oturdum kalktım. Mahmud Efendi Hazretleri'ni biliyorum, onun hepsinin en yakınıydı Mahmud Efendi Efendi. Hepsini söyledi bana. Öyle bir şey yok. Tarikatları bozdular kardeşim. Cemaatleri bozdular kardeşim. Eli sünnet safkan çok az kaldı, çok az. Allah bize imanımızı muhafaza ile. Ya Rabbel Alem! Bak iman alınır diyor. Hem de son nefeste alınır diyor. Ben uyaz billah Bu dua İbn Acib Evliya Allah'ın büyüklerinden Şahzeli Mesih'de. Onun duasına namidil. A'den Allah-u min sel bir <gülüyor> iman min el kalbi vakte nizhuhi. Bija Seyyidna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Bu evliya kaç yüz sene evvel, iki yüz sene evvel İbn-i onun duasıdır, amin demek bize nasip oluyor bu mübarek saatlerde. Allahu u Teala nez'i vaktinde ruhumuz çekilip alınırken, kalplerimizden imanın alınmasından bizleri muhafaza eylesin. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in cahil hürmetine kabul eyle ya Rabbi, amin. Şimdi Ebu Hanife radıyallahu anh'a dediler ki, ya Ebu bu imanın alınması hangi günahtan olur? Hangi günah buna sebebiyet verir dediler? Buyurdur adıyolan eşrikü billah. Bir zaten Allah'a ortak koşmak bir de gizli şirki var. Gösteriş meselesi, riya meselesi. İşte teravih okularsa ben de kılarım. Hatır için oruç tutalım hadi beraber bilmem ne. Bunlar yani birbirine bağlamak işi falan Allah için yapmamak meseleleri. Bunlar en büyük tehlike. Bizde inşallah bu yoktur. Vetarukü şükr alel iman. İmana şükretmemek. Şimdi bizim imanımız var mı? Elhamdülillah ala ni'metil İslam. Peki iman müslüman olan var. Ama adam Mutezile, Şia, Caferiye, Cebriye falan 72 fırka dalleden. Bizim imanımız neye göre? Bir fırka kurtulacak buna Ehli Sünnet vel Cemaat. Zaten adımız öyle. Adımızdan belli. Şia'nın adı eli sünnet mi? Değil. Adı attan veriyor zaten şeyi. Yolu gösteriyor ad. Sünnet ve cemaat. E Öbürü adına bakın. Mu'tezile. Mu'tezile ne demek? Ayrılanlar demek. Şia ne demek? Taraftarlar, hizipçiler demek. Lukat manasını konuşuyoruz. Eli sünnet ve cemaat. Hiç kucurulacak bir isim var mı bunda? Şimdi biz imanımız eli sünnet ve cemaat üzere Elhamdülillah bir de eli Sünnet olduğumuz için son derece hamd edeceğiz. İman nimetine şükredeceğiz. Belham i̇bn en büyük âlim idi. Bazı rüvatlara göre Musa Aleyhisselam'la beraber Tevrat'ı almak için e, Tur dağına çıkıp Mevla'nın kelamını işiten 70 kişiden biriydi. Belham İbn-i Kur'an-ı Azimuşşan'da anlatılan, imansız öldüğü beyan edilen 12.000 alim onun dersinde otururdu. 12.000 Beni İsrail'in ümmetin alimleri. 12.000 alim otururdu. Hepsi böyle hikmetli sözlerini yazarlardı. Ona ismi azam öğretilmişti. İsmi azam. Allah'ın en büyük ismi. Ne desek kabul olur. Ve bu kişiyi sonunda Kur'an-ı Azimuşşan'da durumu köpeğe döndü diyor. Ve ayet-i kerime de onun... İmansız öldüğü Kur'an'la sabit. Bir adam imansız öldüğü Kur'an'la sabit olmadan biz ona lanet bile edemiyoruz. Mesela şimdi kaşarlanmış yavurlar var Türkiye'de falan. E, bu adam ölüyor. Şimdi bu adamın son nefeste iman etmiş olma ihtimali var mı? Var. Var olduğu için biz bir adama ismiyle sağlığında yavur olsa bile, gavurluğunu ağzından söylese bile, hakkında ayet yoksa, Hakkında Ebu Leheb gibi ayet yoksa, Firavun gibi ayet yoksa, Bel'am gibi ayet yoksa, hakkında hadis-i şerif yoksa, Ebu Cehil gibi. Ebu Cehil hakkında ayette geçmiyor ama hadis-i şerifte kâfir olarak keberdiği Bedir'de bildiriliyor. Şimdi hakkında ayet maddesi olmayan dünyanın en büyük yavuru olsa, İsmiyle lanet edemiyoruz. Ne diyoruz? Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun diyoruz. Çünkü adamın son nefeste iman son zamanlarında ne yaptı? Dönüş mü yaptı? Bir iyilik mi yaptı? Allah o iyilikten dolayı iman mı nasip etti? Burası bizim kontrolümüzde olmadığından, bizim için kayba girdiğinden biz ona direkt lanet edemiyoruz. Onun için bir insan bel ama lanet Yani belamın kafirliği Kur'an'la tesciller. Onun için onu alenen söylüyoruz. Bu adam bu kadar ismi azamı biliyor, Tevrat'ı ezbere çok az adam biliyor, yetmiş kişi falan. Çünkü Kur'an gibi 70 bin tane, 700 bin tane hafız yok. Tevrat'ı yetmiş kişi ezbere biliyor, biri de o. Bu kadar kerametler ve âteynâ, âyâtinâ diyor Allah. Ayetlerimizi verdik diyor, Ayetlerimizi verdik bu adama diyor. Oradan maksat tabi peygamber olmadığı için zaten peygamber olsa dönmez. Kerametlerimizi verdik diyor yani, çok büyük kerametlere sahip. Ne oldu bu adam şimdi? İmansız öldü gitti. O zaman peygamberler Mevla'ya muracaat ettiler. Dediler ya Rabbi dediler bu kadar büyük allame-i cihan bizim evliyamız durumunda bu adam. Tabii kıssası uzun şimdi ona vaktim yok. Niye kafir öldü bu adam dediler. Allahu Teala buyurdu ki bu kadar keramet verdim, bu kadar iman verdim bir kere benden bilip de şükretmedi. Hep kendinden bildi buyurdu. Şükretmediği için söktüm aldım buyurdu. Onun için insanı ne kafir eder son nefesinde imanını selbettirir? Ne buyurdu? Şükrü terk etmek. Yani imanlı olduğuna devamlı şükredeceksin. Devamlı Elhamdülillah alâ ni'metil İslam, Elhamdülillah alâ ni'metil iman. Elhamdülillah alâ ni'metil Kur'an. Elhamdülillah alâ akîdeti ehl sünneti vel cemaah. Elhamdülillah. Bunu yaparsan son nefeste alınmaz yapmazsam Mevla'da beri ama buna ne kıymetli cevherler cevherler verdim ama hiç de kıymetini bil kıymetini bilme alayım da gitsin. 3 ve terküku'l-hâtime son nefeste imansız öleceği korkusunu terk etmek. Şimdi eğer ki ben son nefeste imansız öl ölürüm diye korkmuyorsam benden korkun. Siz korkmuyorsanız, bu endişeyi taşımıyorsanız sizden korkulur. Tehlikedesiniz abi. Devamlı imansız ölme endişesini taşıyacağız. <gülüyor> Malımızı çaldırmamak için iblise sahip çıkacağız yani. Şükredilen mal den şeker tüm şükrederseniz nuru artırırım diyor. Nurun artar, imanın artar, kuvvetin artar iman bakımından Allah takvaya buyuruyor. Şükrederseniz velin keyfardı. Nankörlük ederseniz in azabı şey ileşidir. Azabım çok şiddetlidir. Şimdi Ali Hayter Efendi Hazretleri, dört mezhebin müftüsü, dört mezhebin fıkkı kaybolsa ezbereden yazdırırım Mahmut evladım buyurmuş. Evliyanın kutbu. Mehmet Zahid Efendi de ona geliyordu mürit gibi, Sami Efendi de ona geliyordu mürit gibi. Bütün ulema, Evliya ne kadar şeyh varsa, hepsi ona geliyordu. Ki Sami Efendi Hazretleri, evliya Allah'ın reislerindendir yani böyle hiç hilafsız yani. Bir de böyle önüne gel. Bahattin dedi, Allah rahmet eylesin, kabr nur olsun. Yahu dedi, yeni mürit olmuşuk, ihvan olmuşuk dedi. Bütün tekkeleri geziyoruz, dedi falan. Biraz tabi tasavvufta bazı adap vardır, o adapları bilmiyoruz, dedi. Ondan sonra dedi, gittik gittik, dedi, şurada, Sarıyer'de Nuri Efendi, Beşiktaş'ta ya, Efendi, hepsi sağ o zaman. Ziyaret, ziyaret, ziyaret bayramda, ne kadar evliya varmış o zaman ya. Vay anasını şimdi, adam bulamıyorsun, gidip belini öpeceksin ya. Hepsi eşkıya olmuş. Ondan sonra, Gittik dedi, gittik. Sonra dedi, geldik Sami Efendi Hazretleri'ne. Dedik işte, falan. ne yaptınız demiş, nereden geldiniz falan. Efendim, bu çok, çok mübarek ziyaretler yaptık. Halbuki biraz edebe muhalif bu, böyle şeyler söylenmez. Kime gittiniz? Saymadıkları evliya kalmamış. Bütün İstanbul'daki evliya ait olazmışlar. Türbe değil, canlıları canlısı. Ne desin mübarek, tasavvufuna adabında anlattı bir şeymiş. Ali Haydar Efendi Müstesna demiş. Onlar bu kadar konuşurlar anla işte. Ali Aydar Efendi Müstesna ne demek biliyor musun? Kutbu l ektab evtat en yüksek kimse ona müdahale edilemez. Ali Müstesna. 120 yaşına kadar ömrü hapislerde geçmiş, çilelerde geçmiş. Evliya olan reisi, onda Laşek, Mahmud Efendi gibi bir zatı yetiştirmiş, en büyük kerameti. Şimdi her gelene gidene, bu dedenin Hüsnü Hatimesi için duadı. Son nefesinde imanımı kurtarmam için duadı. herkesden dua istiyormuş imanlı ölmek için. Sen de diyorsun ki koca Ali Efendi Hazretleri ben buna gittim. Ben bir dua etse ben köşeyi döndüm arkadaş. Vallahi öyle ben şimdi Ali Aydar Efendi'ye bir bir dua etseydim. Otomatik kabul oluyormuş saat onu görüyorlarmış saat Fakat o da kendisine dua istiyor. O da kendisine ne duası? Öyle cennette yüksek derece şu bu. Makam mevki değil. Ne istiyor? İmanlı ölebilme. Sonun güzel olsun. E demek ki ne kadar önemli bir şey ki bütün evliya bur buraya takmışlar kafayı yani. Bütün evliya. Ağlamak, sızlamak, hüngür, hüngür imanlı ölebilmek için. Biz de bir teravuk ediyoruz. Hareketler, şeyler. orucumuz kabul olmuş garanti gibi, namazımız kabul olmuş gibi, zekatımız kabul olmuş gibi. Sanki imanla öleceğimiz kesinleşmiş gibi, sıratı geçeceğimiz belli gibi. Nasıl olacak? Ya bu vaziyetimiz, durumumuz, Müslümanların ahvaline baktığın zaman... Ya Kabe'de de görüyorsun yani. Ya Kabe'de görüyorsun, bütün dünyanın Müslümanı orada. Bütün dünyanın Müslümanı orada. Yani huşu ehli, huzur ehli. Bir önüne bakan, herkes müfettiş gibi ya sağına, sonuna bakıyor ya. Bir ayağına bakan, bir önüne bakan, bir böyle halinden ibret alacağın... Bakıyorsun Kur'an okuyuşundan, zikredişinden... Ya bir etkileneceğin adam kalmadı be kardeşim ya. Bu neydi ya? Ben 30-40 sene evvel de gittim. O zamandan da de gidiyoruz falan. Vardı adamlar ya, vardı ulema evliya, vardı. Biz görüyorduk, gidiyorduk, ziyaret ediyorduk. Hepsi bitti ya kardeşim ya. Neden? Millet da artık gelenek göreneğe çevirdi. Yani Zaten de ona göre su yolu yaptılar falan. Hiçbir şeyin ciddiyeti kalmadı, ehemmiyeti kalmadı, şuuru kalmadı. Kolay elde edilir oldu. Kolay elde edilen şeylerin kıymeti bilinmez oldu o. Bu nankörlük bize iyi getirmeyecek. Bak, dört şey adamı diyor, son nefeste imansız götürür diyor ya bu Hanife radıyallahu anh. Bunların en mü iman nimetine şükrü terk etmek, son nefesteki korkuyu terk etmek, ve zulmül ibad, bir de kullara zulüm yapmak. Bak kardeşim, birinin parasını aldım vermiyorsam. Borç aldın ödemiyorsan, komşuya eziyet yapıyorsan, hanımına eziyet yapıyorsan veya kadın kocasına eziyet yapıyorsan, çocuğuna bile eziyet yapıyorsan, bak bir kula ah ettiriyorsan bak, vallahi peygamber kadar amelin olsa imanını kurtaramaz. Zor kurtarırsın bak, zor kurtarırsın. Zulüm imanı söndürür abi. Öbür adamın ne kadar günah olur, kimseye eziyeti olmaz, Allah'la arası daf eder. Öbür adam ömrü boyu ibadet eder ama eziyet eder bir Müslümana. Bırak sevabına imanını kaybeder. İşte insanlara zulüm. Buyurdu ki İmam-ı Azam radıyallahu anh مَنْ كَانَتْ مِنْ رَذ۪ي الْخِصَالُ الثلٰةَ فَلَغْلَبَنْ يُأْخْرُجُوا مِنَ الدُّنْيَا كَافِرًا Bak, dört tane haslet. Gizli şirk, riya gösteriş. Allah için yapmamak, bu zaten en büyük değerlik. İki, İmanlı olduğuna şükretmemek. Üç, son nefesten endişe etmemek. Son nefesten korkmamak. İmanlı gitmek için. Onun için mutlaka bir risale yazacağım da toparladım malzemeleri de işte ben adakalı kalırsanız işimiz çok. Son nefeste imanı kurtarmak için okunacaklar yapılacak. Özel bir küçük bir risale. Adam onu devamlı okusun. Hüsnü hatime, suyu hatimeden kurtulmamız lazım. Hani İmam Attas'ın kitabından hazırlıklarımı yaptıydım da işte vakitlerim yetmiyor birkaç bir şeyler dualarım kitabında, eskâr davatta falan var. O firistlerden bakarsanız iman selameti, iman kurtarma, i harfinden falan oralardan bulursunuz yani. Şu anda sayfalar aklımda değil. Dualar aklımda var yani dualar şeyinde. En büyüğü sabahın sünnetiyle farz arasın. Bu iş burada biter. Sabahın sünnetiyle farz arasın. Tabi ya hayy-i uzun bir duası var, biraz uzun. Bin kere Rabbul İzzet'i rüyada gördü. Bin kere. Hakim-i Tirmizi'yi, Evliya Allah'ın reisi. Şanakşı bana zarar hep ona rabıta ederdi. Yani. Ruhaniyetinden beslendim 30 sene diyor. Hakim-i tirmizi, o çok eski tabii. Hakim-i Tirmizi, meşhur Tirmizi'yi değil o. Hadis yazan Tirmizi'yi değil o. Sizin bildiğiniz herhalde telezi değil. Hakim-i Tirmizi Hazretleri Bin kere Rabbul İzzet'i gördüm, sordum diyor. Hep imanımı sordum, hep imanımı sordum diyor. Değil buyurdu ki diyor, sabahın sünnetiyle fardanda şu dua yok. Ya hay ya kayyum, ya bedi assemâvâti bu da celal ve ikramı seluka. En tuhi kalbi nuru marifetike ebeden. Ya Allahu ya Allahu ya Allah. Üç kere okunuyor. En azı çok sıkıştı vakit bir kere. Aslı kırk kere. Hocam bende bulursan söylerim. Bedlo hocam. burada burada mı hocam? Ha. Burada bulursun belki hocam. Onlara da bir hayrımız olsun. Kitapları koyuyorlar rafa kaldırıyorlar. Ya Hayyu Ya Kayyum. Bir de şunu öğretimse Sabahın sünnetiyle farzı aras, Onu hemen ezberleyebilirsiniz. Ya hayu ya kayyum, la ilahe illa ente. Bu kadar. Ya hayu ya kayyum, la ilahe illa ente. 40 kere. Bunu diyor, 40 kere okusun diyor, Emman-ı Asla kalbi ölmeyecek. Kalbi ölmeyecek ne demek biliyor musun? Pa ne kadar panik olsa, şeytan başına musallat olsa, üstüne çökse diyor, imanını alamaz diyor. Son nefesi kurtarır diyor. Bu dua, bu eskar davat, sağ taraftan Arapçaların hepsini bunda topladım ki, şimdi öbür ciltlere kadar, kim öyle kim kala, şimdi hiç olmazsa amel edin diye bak ne kadar faydası oluyor. Şimdi kalacaktı öbür cilde. Orada hoca beni buldu. Sabah namazının sünnetinden sonra okunacaklar. Sayfa 24 Arapça tarafında, dua rakamı 97. Burada Arapça ama bunları bir daha işte Latince yapacağım. 97 okursunuz. Arapçada 9 şöyle, 7'de böyle. Rakam 97, sayfa 24'te. Allah'ım ya Rabbi ya hayyâ kayyum, Bu mübarek dua. Ya 40 kere, ya 3 kere, ya 1 kere. İmansız ölmeyecek. İnsan hiç olmasa bunu yapsa Mevla görür ki, ya bu adam her sabah sünnetinden sonra imansız ölmemek için dua ediyor. Demek ki imanının kıymetini biliyor. Mevla, imanını Allah'a manet edeni zayi eder mi kardeşim? Etmez. Ama buyuruyor bir adam iman nimetine şükretmezse, bir adam son nefesimde nasıl gideceğinden korkmazsa, bir adam kullara zulmederse, bu üç haslet diyor bir adamda bulunursa Allah'ın saadeti yetişmesi müstesna, Allah'ın rahmeti müstesna. Bunun dışında ekseriyetle İmam-ı Azam Efendimiz hüküm veriyor, üç haslet kim de toplanmışsa ekseriyetle dünyadan mutlaka kafir çıkacak diyor. Allah muhafaza ya Rabbi. Allah. Onun için başımızın çaresine bakalım. Bu mübarek gecelerdeyiz. Bir dua kabul saattir. Rastladığımız anda meleklerin indiği gecelerdeyiz. meleket var. Cibril'in indiği gecelerdeyiz. Şu on gecelerdeyiz. Tek gecelerdeyiz. Onun için özellikle 27. gece mutlaka Rabbimize imanımızı emanet edelim Allah'ım sen emanetleri zayi etmezsin vaadine Kurban olduğumuz son nefeslerimize imanımızı bize hibe eyle ya Rabbi baştan karşılıksız verdin ya Rabbi ana karnında İslam fıtratı üzere halk eyledin ya Rabbi Müslüman ana babadan halk eledin ya Rabbi Müslüman memlekette yarattın Müslüman insanlarla oturttun kaldırdın ya Rabbi bu kadar Müslüman ulema evliya gösterdin görüştürdün ya Rabbi el ihsanü -tamam, iyilik sendendir sen diyorsun ki kullarına da bir iyilik yaparken iyiliğinizi tamamlayın yarı yolda bırakmayın buyuruyorsun. Kurban olduğum sen ehsenül muhsinisin, yekramul ekreminsin, erhamur rahiminsin. İslam nimetini üzerimize itmamayla ya Rabbi. Son nefesimde imanı kamil olsun hatime. Kelime-i ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü <gülüyor> La ilahe illa Allah Muhammedu Rasulullah. Fi kelli lamhete ve nefese adada mausheafu. Allah Allah Allah. Diye çenek babak nasibeyle. Tatlı tatlı okumak nasibeyle. İblisin mustasallutundan muhafaza eyle. Sevgili Habibin sallallahu aleyhi ve sellemi. Ölmeden görmek nasibeyle. Rüyada görmek nasibeyle. İblisi kovduğunda yanımıza geldiğinde. İmanımıza sebat vermek için kalbimizi, ayağımızı sabit kılmak için geldiğinde bize nurlu yüzünü, cemalini göstererek iblisi yanımızdan tar değil ya Rabbi, ibadet eyle ya Rabbi. Sen fazluk ı de. imanımızı bize başla ya Rabbel la alemin. Çünbarak e cüllerül Amin. Subhan Rabbil ala ala ala ala ala ala ala aleyhi ve ala ala ve ala ve ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala نعوذ بك من شر خطبك ومن شر الله بنعوذ بك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم ان اشلك من خير ما سلكك نبيك محمد صلى عليه وسلم نعوذ من شر من الخير كل عاجله واجله نعوذ بك من الشر كل عاجله واجل عالم ما علمنا علم ما اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعله عقباه اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا اجمل لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم انك عفوا تحب العفو فغفر Allahümme'inneke afu'un karimu tuhubbul'a Fa affe, fa'afu anna Allahümme afu anna wa agfir lana warhamna ve wa afina fi dinina ve dünyana Allah'ım Ve sallallahu ta'ala ala seyyidina mawlana muhammed, Ve alâlihi wa sallamu'ya sallam, -sallam teslimen kathira Ve Allah'ımızın kabulü için Assalatu wa sallamu alayka ya Rasulallah Assalatu wa sallamu alayka ya Habiballah Assalatu wa sallamu alayka seyyidil evvelin ve alakhirin Şehban <Sübhane> Rabbk Rabbı Al-Azze Hamma ve selamın ala Mursaleen. Ve alhamdulillah Rabbı Ala Min Laşerfi ruh Nabi Muhammed صلى الله تعالى علیه وصحبه مشاهق ناکافه. Ve bu beldey mahruse de Emir Sultan Bukhari Uftehade Efendi İsmail Akıbroğlu Şevim Efendi Ulemanın müşaher Sulehânın Selatîn Ali Osman Osman Gazi Orhan Gazi Mehmet Celib Murat ve Ali Osman Erbaş bu cemaatlerin geçmişlerinden mümininim, laht-i arvahikün el